Ediyoruz. Bugünkü tefsirini yapacağımız, tefsirini okuyacağımız sure El-İnfitar. İnfitar Suresi. Bu surede de diğer surelerde olduğu gibi, Mekke'de inen surelerin çoğunda olduğu gibi, Mekki ayetlerin çoğunda olduğu gibi de yaşanacak bazı olaylardan, bazı durumlardan bahsediyor. Daha önceki derslerimizde söylemiştik. allah Teala Mekkeli müşriklere rububiyetinden, yerleri gökleri nasıl yarattığından bahsederek onlara uluhiyeti kabul ettirmeye çalışıyor. Onları ilzam ediyor. Onları köşeye sıkıştırıyor. Çünkü o topluluk allah Teala'nın Rab olduğunu biliyordu. Yaratıcı olduğunu, malik olduğunu biliyordu. Bunu bilen topluluğa, buna inanıyorsanız bunun bir sonucu olarak da ibadetin yalnızca bana yapıldığını kabul etmeniz lazım. Uluhiyetini kabul etmeniz lazım." diyor. Onun için bu surelerde sürekli Allah Teala'nın rububiyeti zikrediliyor. Kur'an-ı Kerim'deki surelerde. Bir de Allah Teala ahireti inkar eden, yeniden dirilmeyi inkar eden bu topluluğa Rububiyetini zikrederek "Sizi nasıl yoktan var ettiysek, tekrardan öldürdükten sonra tekrardan yaratmak sıfırdan, yoktan var etmekten daha kolaydır. Diyerek onlara yeniden dirilişi kabul etmeye çalıştırıyor. Kabul etmek için ikrar et ettirmek istiyor. İşte İnfitar Suresi de Mekke'de inen süreden bir sure. Ee, Muaz ibn Cebel radıyallahu anhu diyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, sahabelerinden, ilim sahibi sahabelerinden Aleyhissalatü Vesselam'ın davet için gönderdiği sahabelerden. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'ın yanında Medine'de namaz kılıp, ardından gidip kendi kabilesine, kendi topluluğuna namaz kıldıran bir sahabe. Bir gün yatsı namazında yatsı namazında uzunca kıraatta bulunuyor. Uzunca Kur'an okuyor. Namazını uzun tutuyor. Bir tanesi de ayrılıyor namazdan. Ayrılıyor, kenara geçiyor. Caminin bir köşesine. Namazını kendisi tamamlıyor. Sonra gelip Muaz ibn Cebel'i Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ediyor. Namaz uzun tuttuğu için. Tabi buradaki uzunluk kısalık bizim anladığımız şekilde uzunluğu kısalık değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Muaz Cebel'e diyor ki Efettanun ente ya muaz. Sen fitneci misin ey muaz. Sert çıkışı aleyhi ve sellem. Çünkü niye? Senin bu tavrınla, senin bu davranışınla, bireleri ne olabilir? Dinden çıkabilir. çıkabilir. Bu dine buğze de bilir. O sebeple bizler de davet ederken, insanları konuşurken ne yapmamız gerekiyor? İnsanların pozisyonlarını bilerek değerlendirerek o şekilde davranmamız gerekiyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Ecebele, bunu söylüyor. Yani insanlar ne yapmak lazım? <gülüyor> İnsanların bulundukları konumlara göre değerlendirmek, bulundukları konumlara göre onlara muamele etmek lazım. Yani e, davet yaptığın topluluğun insanlara davet ettiğin o topluluğun durumunu, pozisyonunu iyi bilmen gerekiyor, ona göre değerlendirmen gerekiyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, "Eynekuntu ansebi hisma Rabbi kelâ ala wa'dduha Diyor niye? Namaza, sema, Bunları okmuyorsun. Yani, Aleyhisselatü Vesselam. Kısa okumasını söylüyor ama kısada, kısadan kasıt ne? İşte bu sureler. Bakın bir sayfaya yakın İnfitar Suresi. Ondan sonra bir sayfaya yakın Tebbi İsme ala Suresi. Okuyacaksan bunları oku diyor. Şimdi bazıları bu hadisin bir üst kısmını alıyor. Bazıları bu hadisin ilk kısmını alıyor. Sen fitneci misin ey Muaz demiş bak diyor Peygamberimiz. Onun için okuyacaksan ne oku diyor insanlar. İnna asayna ku İhlas suresinden olsun. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve Ne diyor? Okuyacaksan neyi oku? Tebbi İsme Rabbikel A'la. Ve'dhuha. İza sema'u Bunları okuyor Aleyhissalatu Bugün bu sureleri insanlar sabah namazlarında okuyorlar. Halbuki sabah namazlarındaki sünnet Peygamberin sünneti nedir? Daha da uzun okunması, daha da uzun okutuyor Aleyhissalatu vesselam. Evet. diyor ki Allah Teala "İz-sema'u fatarat." İz-sema'u fatarat. Gökyüzü yarılıp çatladığında biliyorsunuz gökyüzü ne olacak? Yarılıp çatlayacak. Şimdi üzerimizde gördüğümüz bulutların olduğu, yağmurun indiği bu gökyüzü çatı çatı çatlayacak. Ve izel kawakebu Yıldızlar döküldüğünde, yıldızlar fatır kütür döküldüğünde, yani bugün kandil gibi kafamızın üzerinde lamba, ampul gibi duran bu yıldızlar fatır kütür dökülecek. Ve izel bihar füccirat, denizlerin suyu tek bir su haline getirilecek. Denizler patlayacak, taşacak ve denizler tek bir su haline gelecek. Her birin suyu birbirine karışacak. Ve izel kuburu asirat kabirler içindekileri fırlatıp attığında kabirler ne yapacak? Allah-u da buyurduğu üzere ziletil Ardu زُرْزِلَتِ الْاَرْضُ زِرْزَالِهَا ne yaptığını sallandığında وَاَخْرَجَتِ الْارْضُ اَفْقَالِهَا yeryüzü ağırlığını, yani içinde yatanları ne yaptığında? çıkardığında yani bugün bu kabirlerde sessiz olarak gördüğümüz konuşamayan kabirin başına gidip sövsen de sana cevap veremeyen övsen de teşekkür edemeyen o ölüler kabirlerinden ne yapacaklar? Çıkacaklar. Diyor ki Allah-u Teala, Alimet nefsum me ve akharat. İşte o zaman insan, bunları görünce, ne yaptığını, ne sunduğunu ve neyi geride bıraktığını anlayacak. Yani, şimdi, unutuyoruz değil mi ne yaptığımızı, neler işlediğimizi. Ama, ama, bu kötü bu korkunç sahneleri gördüğümüz zaman Allah Teala'nın küçük çocukların taşlarının ağracağı dediği, hamile kadınların çocuklarını düşüreceği dediği, emzikli kadınların emzikli çocuklarını bırakacağı dediği o gün de hemen insan şöyle bir donup kalır ya. Bir kısa bir hesap yapar. Hani bu, bazen dersiniz bir olay yaşarsınız. Bir kaza olur, iş şey olur. Dersiniz ki bütün geçmişim gözümün önünden geçti. Bir saniye içinde der. Öyle diyor insanlar. İşte allah Teala bakın diyor ki nefsun nefsumma demet ve akaret Her nefis sunduğunu, yaptığını ve geride bıraktığını ne yapacak? Bilecek. Allah-u Teala'nın başka bir ayet-i buyurduğu üzere o gün diyor, herkes kitabını ne olur? Açık olarak bulur, alır. İkra kitabek. Ne diyor Allah-u İkra kitabek. Kitabını hayır oku. Kitabını oku. Kefa bi nefsikel yevme aleyke hasîbe. Hesap görücü olarak, hesap sorucu olarak sana kim yeter? Kendi nefsin yeter. Yani hepimiz biliyoruz nasıl bir adam olduğumuzu. Herkes kendisinin nasıl bir adam olduğunu biliyor. O sebeple sürekli ne yapmak lazım? Allah-u Teala'ya sığınmak lazım. Allah-u Teala'ya lazım. Secde halinde olmak lazım. Göz yaşı dökmek lazım. allah Teala Meryem suresinde peygamberlerden bahsediyor. Nuh'tan bahsediyor. Nuh'tan sonra İbrahim'den, İsmail'den bahsediyor. Onların hepsi diyor kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda ne yaparlardı? Ağlayarak secdeye kapanırlardı. Bakın yani bize göre peygamberler, değil mi? Çok büyük insanlar. Öyle zaten. Hani bunları böyle, ama hep şey halinde düşünüyoruz böyle. Yani keramet halinde, mucize halinde, Allah-u Teala'nın onlara böyle ordularla, meleklerle destek verdiği hallerini, durumlarını düşünüyoruz. Halbuki, bir de onların şu halini düşünün. Şu halinizi gözünüzün önüne getirin. Onlar, öyle kimseler ki, Allah-u Teala'nın ayetleri okunduğu zaman hemen secdeye kapanırlardı diyor allah Teala. Ve ağlayarak, gözyaşı dökerek, insanların arasında Allah'tan çok korkanı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. En çok ibadet edeni de o. Bakın, gecenin bir bölümünde uzunca bir vakit kalkıp namaz kılıyor ve ayakları şişiyor. Namazdan. Bakıyorsunuz, pazartesi günü oruç tutuyor. Perşembe günü oruç tutuyor. Çünkü biliyor, öyle bir gün gelecek ki, değil mi? İsa, Meryem oldu. İsa bile ne diyecek o gün? Aleyhisselam. İnsanlar ona şefaat talebinde bulunmak için gittiğinde, rivayet sayı müslimde Diyecek ki, ben diyecek bu şefaat hakkımı kendi nefsime sakladım. Bugün annem için bile bunu kullanmayacağım. Bugün annem için bile bunu kullanmayacağım diyor. Peygamberlerin bile kabrinden, mezarlarından çıplak çıktığını düşünün. İlk kılık kıyafet giyecek olan, elbisesini kendisine verilecek, giyecek olan kim? İbrahim Aleyhisselam. Evet. Diyor ki Allah Teala bunları hatırlattıktan sonra ya eyühal insan ya eyühal insan ey insan. "Ma garraka bi rabbikal kerim?" Rabbine karşı kandıran şey nedir? Bakın ayetin ifadesinden. Seni Rabbine karşı kandıran, gururlandıran şey nedir? Neden günah evet. işliyorsun? Tesede diyor ki İbn -i Kesir rahimehullah nasıl oluyor da bütün bunları bilmene rağmen günahlara yöneliyorsun. Seni yarattığı ve seni böyle bir günle tehdit ediyor Rabbin. Ve acizlik emarelerini, işaretlerini de sana koymuş. Bütünüyle aciz bir yaratıksın. Nasıl oluyor da Rabbine karşı gelebiliyorsun bu şekilde, isyan edebiliyorsun. Nasıl kandırıldın? Diyor. Nasıl kanıyorsun? Ellezi halakake fesevvake feadelek O ki Kalakake seni yarattı. Fesevvvake seni ne yaptı? Tesviye diyoruz değil mi? Torna tesviye diyoruz Türkçe'yle. Düzeltmek. Yani seni düzgün bir şekilde yarattı. Adalek seni dost doğru bir şekilde yarattı. Yani öyle bir şekilde yarattı ki allah Teala bütün vücut 200 kilo da olsa iki tane ayağa basıyor. 40 numara, 45 numara, 50 numara diye ifade edilen bugün numaralarla ifade edilen ayak öyle bir denge kurmuş ki allah Teala vücutta o tartıyor ve taşıyor götürüyor. Kulakların mesela biraz iltihaplandığı zaman doktorlar diyorlar ki baş dönmesi olur, denge kaybı olur. Yani kulakla dengenin bir neyi var alakasız. Bu şekilde muhteşem yaratmış Allah Teala. Fi ayi sure ma şa'a rakebt. surette seni ne yaptı, birleştirdi, terkip etti. Tersam diyor ki senin yani sana amca, sana baba, sana dayı kim olacaksa onları seçti Allah Teala değil mi? Yani bunların hepsinin bir de neyi var. Yani hikmeti var ve takdiri var. Yani düşünebiliyor musun? Sen bugün 10 tane adamı bir araya getirmek için aynı yer, mecliste, aynı yerde buluşturmak için ne yapıyorsun? O kadar çalışıp, o kadar yorulup gayret ediyorsun değil mi? Ama allah Teala milyarlarca insanın doğumundan, doğumun ana, ana rahmine düşmesinden bu dünyadan ayrılmasına kadar kaderini ne yapmış, takdir etmiş, belirlemiş. Ne yiyecek? Ne içecek? Çayına kaç tane şeker koyacak? Bunun dayısı kim olacak? Amcası kim olacak? Babası kim olacak? Çocuğu kim olacak? Çocuğun ağzındaki dişler kaç tane olacak? O dişlerden kaç tanesi hangi yaşında dökülecek? O çocuk yürürken, oynarken kafasını nereye vuracak? Bakın görüyor musunuz şeyi? Hani aklın alması mümkün olmayan bir ilim. Allah Teala'nın ilmi, kudreti, gücü. "Kalla bel tekzibun bid-din" diyor ki Allah Teala, siz dini yani hesabı yalanlıyorsunuz. Ey Mekkeli'mişler. Ve inne aleykum lehâfîzîn. Ama sizin üzerinizde ne var? Hafızlar. Koruyucular, yazıcılar var. Yazıyorlar. Kiramen kâtibîn. Bunlar çok değerli kâtip meleklerdir. Yalemune mâ alun. Yaptıklarınızı bilirler. Yani bugün bazen böyle eski evraklarınızı, defterlerinizi karıştırdığınız zaman Aa diyorsun ben e, buna da böyle yapmışsın böyle bir şey de olmuş. Aa filan diyorsun değil mi? Hatırlıyorsun. Melekler de arkadaşlar her şeyi yazıyorlar. Allah para kitabı Kuran-ı Kerim'de ma yelfeğü min kavlin buradaki min kavlin ifadesi nekira. Nekira umum ifade eder. Yani her kavil her söz. Hatta alimler diyor ki öksürük bile <gülüyor> yapmak bile yazılır. Sonra diyor çıkartılır şeyden. Evet. Çünkü mükellef olmadığın nefes alıp vermeler, öksürmeler, şunlar bunlar. Bir de konuştukların, gördüklerin, yaptıkların var. Ardından allah Teala müjdeliyor. Kur'an'ın bir özelliği de mesani olması. Evet mesani, çift çift zikrediyor. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمِ Muhakkak ki ebrar. Kim o ebrar? İtaatkar olanlar. Takva sahibi olanlar. allah Teala'ya iman ile, doğru iman ile itaat eden insanlar. Lefî Nimetler içindedir. Ve innel fuccara lefî cahîm. Ve innel fuccara lefî cahîm. Fuccar ise, facirler ise cahîm. Ateş içindedir. Cehennemin içindedir. Yaslevneha yevmeddîn. O hesap gününde oraya ne yapacaklar? gelecekler Allah-u Teala demiyor. Bakın. Yaslevne. Anladılar ki bu Yaslevne ifadesi, ateş onları tek bir yerden değil. Bütün hacelerden kuşatacak. Her taraftan onları ne yapacak? Saracak, kuşatacak. Yani ateşte amcası, Peygamberimiz, amcası Ebu Talip ateşi hafifletilmiş insanlardan bir tanesi. Peygamberimizin şefaatine binaen. allah Teala'dan istediğine binaen. Allah-u ona icabet etmiş ve bu duasına peygamberimizin. Ayağının altına bir kap konulur. Kor ateşten konulur beyni kaynardı, beyni fokurdatıyor. Yani nasıl bir ateş ki bu? Yani ne yapıyor? Beyni fokurdatıyor, düşünün. Takır takır takır beyin kaynıyor. Bu da işin en hafif olanı. Yani hiç hafife almamak lazım. Cehennem kıyamet günü 70 bin melek tarafından ne yapılacak? Getirecek. Cehennemin 70 bin kulbu var. 70 bin kulbu var. Her bir kulbunu ne yapacak? 70 bin melek getireceğiz. Evet. Sivert evet. öyle olması lazım hatırladım kadarıyla. Böyle büyük bir, azametli bir yaratık cehennem. Allah-u Teala onu o şekilde yaratmış ve biz insanları ne yapıyor? Onunla e, korkutuyor. Diyor ki, وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا anha bi بِغَائِبِينَ Onlar cehennemden de uzak, olamayacaklar. Yani cehennemin içine girdikleri zaman, cehennemden kurtulmak, cehennemden kaçmak yok. وَمَا اَدْرَاكَ مَا din, وَمَا اَدْرَاكَ مَا يَوْمُدِّينَ Din gününün ne olduğunu biliyor musun? Yani hesap gününün. Allah tarafı peygamberine soruyor. Hesap günü öyle çetin bir gün ki, o gün, dediğimiz gibi cehennem getirilecek. Civayette Allah Resulü Aleyhisselam buyurdu üzere 70 bin tane kulbu var. Ve her bir kulbunu 70 bin tane melek çekecek. Her bir kulbunu 70 bin Yani çok büyük, azametli bir varlık cehennem. Yaratık. Üstünden bırakılan bir taş, uzun zaman önce bırakılan bir taş, Peygamberimiz asabiyle otururken ne yapıyor? Tak diye vuruyor dibine. Dibine vuruyor taş. Allah'a göre kıyamet din din günü nedir? Yavma eee sönmeadır din. Sonra yine de sen ne olacağını bunun nasıl bileceksin? Allah'ın bildirmesi olmasa bilemez. Yavma la temliku nefsun. O gün hiçbir nefis malik değildir, sahip değildir. Li nefsin başka bir kimseye şeyen. Bir şey. Bakın şey burada nekira. Yani kimsenin kimseye hiçbir şeyde faydası yok hiçbir kimsenin biz başka bir kimseye faydası yoktu. Onun için Eisa aleyhisselam ne diyecek? Le nefsi bunu diyecek yani bu şefaat hakkını kendi sakladı. Le nefsi sakladı Ne nefsi, nefsi. Hatta annem olan Meryem'e bile faydam olmayacak diyor. Ona kullanamayacağım ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davetine başladığı zaman ne diyor? Ya beni Hasim. Ya beni Hasim. Kim ha beni Hasim? Haşim oğulları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yakın akrabası kabilesi Ya beni Haşim Enkidu enfusekum minen nar Bakın nasıl sesleniyorlar Ey Haşim oğulları Nefislerinizi canlarınızı ateşten kurtarın koruyun Devamında ne ediyor La emliku leküm min Allâhi şey'en. Lâ emliku leküm min Allâhi şey'en. Sizler için Allah katında bir şeye malik, bir şeye sahip değilim. Allah katında sizlere hiçbir faydan yoktur. Hadis sahih-i Müslim'de yaşıyor. Ne diyor ardından? Ey kızım Fatıma, babanın diye ne yapma bana güvenme. Başka bir rivayette. Allah katında sana hiçbir faydan Allah'tan hiçbir faydan yok. Bunu söyleyen kim? Resulullah sallallahu aleyhi meselem. İnsanların en hayırlısı. İşte o gün öyle bir gün ki allah Teala limenil mulkul yavm sesleniyor. Limenil mulkul yavm Bugün mülk kimindir? Lillahil vahidil kahhar Kahhar olan her şeyin üstünde olan Allah'a ait. Peki dünyada mülk kimdir? Yine Allah'a aittir. Ama ahiretteki yani malikiye umid Dîn, din gününün Maliki olarak zikredilmesinin sebebi ne? O gün kimse mülkiyet iddia edemeyecek. Bugün dünyada insanın eksikliğinden dolayı ne yapabiliyor? Bilmiyorum. Benim diyebiliyor. Ben diyor. Şeyin dediği bir travma dediği gibi. Bugün diyor Mısır'ın nehirleri, ırmakları benim ayağımın altında akıyor diyor. Ben diyor sizin Rabbinizim. Sizin, sizin için diyor, kendimden başka bir Rabb tanımıyorum. Rabb, bilmiyorum diyor. Evet. Aleykümselam. Ve böylece ne yapıyor? Kibirleniyor, kibirlik taslıyor. İşte Allah-u Teala bu surenin sonunda diyor ki Yevme la temliku nefsun O gün hiç kimse diğer bir kimsenin için ne yapamaz? Bir şeye sahip olamaz. Vel emru yevme izin lillah O gün emir hüküm kime aittir? Allah'a. Bütün insanlar durmuşlar Aynı meydanda, düşünün dünya, yine bu dünya ama değiştirilmiş haliyle, dümdüz gibi hale getirilmiş, dümdüz bir halde. Sayısını yalnız allah Teala'nın bildiği kadar çok topluluk bir araya gelmiş, çılılçıplak, sünnetsiz, ayakkabısız, kişi hanımından kaçar, çocuğu, çoluğundan çocuğundan, babasından kaçar haldeyken bekliyorlar. Bekliyorlar ki ne olsun, hesap bir an önce başlasın ve koşturuyorlar. Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. Değil mi? İbrahim'e gidiyorlar. Musa'ya gidiyorlar. İsa'ya gidiyorlar Aleyhisselam. Hiçbirinden de ne gelmiyor? Yanıt gelmiyor. Fayda yok. En son Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kulluk ve aziyet içinde arşın önüne giderek secde halinde secdeye kapanıyor. Ve allah Teala orada ona ne diyor? Başını kaldır. İste sana verirsin. Şefaat talebinde bulun. Şefaatçi kılınmasın diyerek müjdeyi veriyor. Evet. Güzel Rabbim bizleri o günün şiddetinden, o günün korkusundan korusun muhafaza eylesin. Bu surenin de, İnfitar suresinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Duhaneke Allahumma ve hamdik. Eşhedüle la illa ente esnaf ve kuratu